Kıyamet gününe kadar konuşulsa bitmez. Bir ayetin manası. Allah öyle söylüyor. Yiddinizin suları mürekkebi olsa ağaçlar kalem, semavat ve art, defter, ruh sahibi olan melekler ve insanlar ve cinniler, oturup bunu yazsalar Allah'ın kelimatının, mürekkepler kurur, tükenir, ağaçlar, kalemler kırılır, yazanlar yorulur. Fakat kelimetullah'a nihayet yoktur. Onun için tercümesini okursun ama o tercümede gördüğün senin buradan güneşi gök yüzünde bakıla tıkar görmene benzer yani. Kaç milyon büyük dünyada. Ama bu kadar görüyorsun. Onun gibidir yani tercihde olduğun vakitte. Bu nasihe bağlı mesela. Bir zahir manası var. Yedi batın manası var. insanlar için. İnsanların etmeri olan veliyeler için yetmiş 70 manası, yedi yüz manası, yedi bin manası yedi manası var. Yani kafaya böyle koy bunu bu şekilde. O okudur. Bitti. Tamam falan değil. Ama her müfessir